Eûzu billahi min eşşeytanir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve naûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât-i amâlinâ. Men yehdihillahu fe lâ ve men yudlil fe Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma abad. Fe inne astaqal hadisi <Sessizlik> kitabullah <Z> ve hayral hadi hedu Muhammedin sallallahu aleyhi <Z> ve sellem <gülüyor> ve <Z> şerral umuri muhtesatuha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnar. Zeberchet şeyhinde ilim kitabındayız ve hucce sunduktan sonra bidat ehlinden ayrılmak başında kalmıştık i̇bn Abbas radıyallahu diyor ki Haruri'ler ayrıldıkları zaman yani ayrılıp toplandıkları zaman ben Ali radıyallahu anh'a gidip dedim ki öğle namazını biraz beklet de ben şunlara gideyim. Yani bu Harura'da toplanan harci topluluğuyla konuşayım. O da bana onların sana bir zarar vermesinden korkuyorum dedi. Burada ee, müminlerin, Müslümanların İslam tarihinde karşısına çıkan e, neredeyse ilk bir bidat topluluğu toplanmışlar. Ve bunlar savaşmak üzereler. i̇bn Abbas Radyalanma da e, ümmetin alimlerinden, sahabenin alimlerinden birisi olarak onlara e, hüccet sunmak onları yollarından geri çevirmek isteğiyle Ali Radiyalan'a böyle bir talepte bulunuyor. Çünkü ortada ciddi manada kan dökülmesi gibi bir risk var. 24.000 kişi kadar bir topluluk toplanmıştı. Ali Radiyalan'a karşı savaşmak üzere. Evet, Ali Radiyalan onların sana bir zarar vermesinden korkuyorum deyince dedim ki, hayır ben güzel ahlaklı birisi olarak onlara eziyet verdirtmem. Bunun üzerine bana izin verdi. Ben de en güzel elbisemi giydim. Günün ortasında onların yanına vardım. Yanlarına girdiğimde onlar yemek yiyorlardı. Onlar kadar ibadet düşkün olanını görmedim. Araların alınlarında secde izin izleri vardı. Elleri deve tırnağı gibi olmuş. Üzerlerinde katlanmış elbiseler vardı. Yüzleri de sararmıştı. Evet bu onların e, görünüşteki özellikleri, ibadete düşkünlükleri. Bunlar... E, daha öncesinde de kurralar diye bilinen kimseler, yani Ali radiyallahu her karşı çıkan kişiler. Bunlar Kur'an hafızları. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın işte aralarında Kur'an'la kurucular olacak, kıttaklarından aşağı inmeyecek dediği türden insanlar. Burada bu ayrıntılar verilmiyor ama başka rivayetlerde bunlar açıklanıyor. Yani onlar Ali radiyallahu anh'a, sen Allah'ın dedikleriyle hükmetmedin Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler de kafirlerdir hüküm ancak Allah'ındır bunun gibi ayetleri getirerek karşı çıkıyorlardı onlara selam verdim dediler ki merhaba ey Abbas'ın oğlu bu üzerindeki elbise de nedir şimdi burada İbn Abbas radiyalarına güzel bir elbiseyle gittiğini söylüyor yani değerli bir elbise Maddi açıdan değerli bir elbise, güzel bir elbise. Onların ise zühte yönelmiş olmaları sebebiyle bir nevi zühtü farz gibi algıladıkları, böyle yapmayanlarda da bir nevi günahkar gördükleri gibi bir intiba var burada. Neden böyle bir elbise içerisindesin diye kınıyorlar. Beni neden ayıplıyorsunuz dedim diyor i̇bn Abbas radiyalarına. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en güzel Yemen elbiselerinden giydiğini gördüm. Sonra şu ayet okudum. De ki Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti rızkından pak olanları kim haram etti? Araf suresi 32. ayet. Yani Allah azze ve celle'nin e, helal kıldığı bir şeyi e, kimse haram kılamaz manasında bu ayeti getiriyor. Neden geldin dediler. Dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhacirlerden ve ensardan olan asabının yanında ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu ve damadının yanından geliyorum. Yani Ali radıyallahu anh'ın Ensar Muacir'in yanından geliyorum. Ee, onlar üzerine Kur'an nazil olmuş ve onlar onun tevilini yorumunu sizden iyi bilenlerdir. İçinizde onlardan kimse yoktur. Sizlere onların ne söylediklerini ve onlara sizlerin ne söylediğinizi tebliğ etmeye geldim. Yani ben bir elçi olarak geldim. Onlar ne söylüyor? Siz ne söylüyorsunuz? Arada bir haberci olarak geldim diyor. Burada menheci de ortaya koyuyor İbn-i Abbas radıyallahu İşte Kur'an onlara nazil oldu. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın ashabı o tarafta. ilim sahipleri o tarafta. Sizin aranızda onlardan kimse yok. Yani sizin Kur'an'ı daha çok ezberlemiş olmanız, bununla daha çok meşgul olmanız, ilim olarak onlardan üstün olduğunuzu göstermez. Yani ilimde onlar e, Peygamber ve Vesselam'dan bu Kur'an açıklamasının, tevhidinin, yorumlarını öğrenmiş kimselerdir ve sizden iyi bilirler. Onlardan bazıları, Kureyş'le tartışmayın. Allah Teala biliyor ki, bilakis onlar tartışmacı bir kavimdir dedi. Sonra onlardan biri, onunla konuşmalıyız dedi. Yani aralarında böyle ihtilaf ediyorlar. Bazılar diyor ki, işte onunla konuşmayın, bu tartışmacıdır. Yani yani <gülüyor> E, tartışmacılık şeyini İbn Abbas radıyallahu üstüne atıyorlar. Bunlar tartışmacıdır. Bunlarla konuşmayın. Bu cedele gelmiş. Hani bu, bu manada konuşmayın diyorlar. Bazıları da hayır onunla konuşmalıyız diyorlar. İbn Abbas diyor ki dedim ki söyleyin bakalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından ve amcasının oğlundan niçin intikam almak istiyorsunuz? Yani bu savaşın sebebi nedir? Dediler ki üç şeyden dolayı ben onlar nedir dedim. Dediler ki birincisi o, Allah'ın emrine hüküm vermesi için, Allah'ın emrine hüküm vermesi için birini tayin etti. Yani Hakeme'in olayını kastediyorlar. Muaviye ile Ali arasındaki e, vukul anlaşmazlıkta, e, meseleyi o sıfayın savaşından sonra e, çözüme kavuşturmak için, e, Amr bin As radıyallahu anh'ın teklifi miydi? sizden bir hakem, bunlardan bir hakem diye teklif ede. İki taraftan birer hakem tayin edelim diye böyle bir teklif yapılıyor. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, Ebu Musel Eşer radıyallahu anh'ı e, Muaviye radıyallahu anh da Amr bin El As radıyallahu anh, hakem olarak tayin ediyorlar. E, bu olaya vurgu yapıyorlar. Allah Teala buyuruyor ki hüküm yalnız Allah'ındır. Enam 57 ve Yusuf 40-60 elincaletlerini zikrediyorlar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 ve cadilhum billetihi ahsen yani onlarla tartışırken, cedil yaparken en güzel yolla tartış diye emrediyor ayetinde. Burada böyle bir usulde görüyoruz yani karşı tarafa soruyorsunuz, dediğinizde, meselenizde işte bir tane cevap verilmesi İbn Abbas radiallanmanın indinde basit yani bunun ilmi var ama bekliyor yani buna hemen cevap yetiştirmiyor çünkü bu olursa araya daha başka pürüzler girer, hevalar girer, iş daha başka tartışmalara dönüşür. İlk önce o tarafı harurileri dertleri neler, onların takıntıları neler, bunların hepsini bir öğreniyor. Yani kalbinin bir köşesine yazıyor, belliyor onların sorunlarını. Teker teker yani cevaba geçmeden ilk önce soruları alıyor. Peki üçüncüsü nedir dedim. Dediler ki kendini müminlerin emiri olmaktan azletti. Müminlerin emiri değilse o zaman o kafirlerin emiridir. Dedim ki, bundan başka iddialarınız var mı? Hayır, bizden bu kadar dediler. Onlara şöyle dedim. Size Allah'ın kitabından ayetler okusam ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden inkar edilemez deliller getirsem görüşleriniz değişir mi? Evet dediler. Yine burada e, cevaba geçmeden önce yine bir üslup var. O da zemin sağlamlaştırması. Yani e, Kur'an'da sünnetten deliller getireceğim. itiraz etmeyeceksiniz. Kabul mü? Bunun da sözünü alıyor. Evet dediler. Dedim ki siz diyorsunuz ki o Allah'ın emrinde hakem tayin etti. Ben size Allah'ın kitabından çeyrektir hem de hükmü insanlara çevirdiğini, Allah'ın onda hükmetmelerini emrettiği ayetleri okuyacağım. Yani çeyrektir hem de Hükmü Allah Azze ve Celle hükmetmeleri için insanlara bırakmıştır. Bununla ilgili ayeti okuyacağım. Allah'ın şu kavlini görmediniz mi? Ey iman edenler! İhramlı iken avı öldürmeyin. İçinizden kim onu kasten öldürürse, öldürdüğü hayvanın dengi ona cezadır. Buna Kabe'ye varacak bir kurban ölümü olmak üzere, içinizden adalet sahibi iki kişi hükmeder, öldürülen avın dengini takdir eder yani. Maide suresi 95. ayet. Burada görüldüğü gibi iki tane hakem kayın edin. Onlar oraya gidecek. Av hayvanını takdir etsinler diye Allah Azze ve Celle emrediyor. Orada hükmetmeleri için Allah'ın hükmü insanlara bırakılmıştır. Dilese onda kendisi hüküm verirdi. Yani Allah Azze ve Celle dilese burada kendisi hüküm verirdi. Kişilerin hakem olmasına bunda cevaz vardır. Peki Allah'ın şu ayet hakkında ne dersiniz? Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız erkeğin ailesinden bir hakem,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 Çünkü onların bunu söylemelerinin sebebi Ayşe Radiyallahu Anhay'la Cemel e, vakasındaki savaşı yani burada savaştı. Yani ne esir aldı kimselerden ne ganimet. Eğer karşıdakiler mümin iseler neden savaştı? Eğer mümin değilseler neden ganimet almadı? diye itiraz etmişlerdi. Diyor ki eğer siz anneniz Ayşe'yi esir edip Başka kadınlara yaptığınız yani kafir kadınlara yaptığınızı ona da yapar mısınız? Bunu yaparsanız elbet kafir olursunuz. Onların analarınız olmadığını söylüyorsanız, yani Ayşe radıyallahu anh'a bizim annemiz değildir derseniz, yine kafir olur ve İslam'dan çıkarsınız. Zira Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Nebi müminlere kendi canlarından daha yakındır. Eşleri onların analarıdır. Ahzab suresi 6. ayet. Şimdi siz iki sapkılık arasında sallanıyorsunuz. Hangisi, hangisini isterseniz seçin. Bunu da hallettim mi? Yani bu meselelerinizde çözdüm mü dedim. Evet dediler. Dedim ki gelelim Ali'nin kendini emirlikten azletmesine. Yani o müminlerin emiri olmaktan vazgeçti. Müminlerin emir değilse o zaman kafirlerin emiridir demişlerdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye gününde bir anlaşma imzalamak için Kureyş'i çağırdı. Ali radıyallahu anh sil ey Ali. Allah'ım sen biliyorsun ki ben Allah'ın Resulüyüm. Oraya Muhammed bin Abdullah yaz dedi. Yani böyle demesinin sebebi Sühey bin Beyda ve o müşriklerin ileri gelenleri işte Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yazısını kabullenmediler. Yani biz zaten bunu kabul etsek seninle bu konuda olmayız dediler. Yani biz Resulullah yazılmasını kabul etmiyoruz dediler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Ali radiyallahu anh'a dedi ki oradan Resulullah ibaresini sil Muhammed bin Abdillah, Abdullah oğlu Muhammed diye yaz Ve Allah'ım sen biliyorsun ki ben senin Resulünüm Bunu söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Böyle yazılmasına izin veriyor Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali'den daha üstündü Fakat unvanını yazdırmadı Bunu sildirmekle kendisini peygamberlikten de azletmiş olmadı Bunu da hallettim mi dedim Evet dediler Onlardan 20.000 kişi dönüş yaptı. Kalan 4.000 kişi ise savaştılar. Bunu Ebunay, Naim Hilyetül Evliya'da, Abdurrazak, Musannev'de, Ahmet bin Amber Müsned'inde, Ziyaül Makdisi, El Muhtare'de, Hakim Müstedrek'te, Nesay-i Sünenül Kübra'da Fesevi El Marifevet Tarihte, Taberani Mucemül Kebir'de Beyhaki Sünen'inde Müslüm'ün şartına göre bir isnatla rivayet etmişlerdir. Şeyh Muhbibin Hadi'de, Sahihül Müsned'de tahriş etmiştir. Evet, menheç olarak e, söyledik başta rafında zaten ilgili yerlerde. E, burada öncelikle ilim ehlinin e, haricilerin, harurilerin arasında bulunmadığına vurgu yapıyor. İbn Abbas Radyo Yani buradan bir akıllarını başlarına almalar için meselelere geçmeden önce bunu bir vurguluyor. Yani ben size Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ensardan olan, muhacirlerden olan sahabelerinin yanından. Artı onun damadı ve amcasının oğlu olan müminin emirinin yanından geliyorum. Onlara Kur'an nazil oldu. Yani onlar bunlara şahit oldular. Tevhidini öğrendiler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan. Sizin aranızda ise bunlardan kimse yok. İşin başında o psikolojik baskıyı onlara sağlıyor ki, yani itiraz ederken dikkatli olun. Yani siz ne diyorsunuz? Onlar ne diyor? Ben sadece aranızda elçi olarak geldim. Yani iş kan dökmeye varmadan önce mesele bir hallolsun. Yani benim amacım bu kanın dökülmemesi. Herkes kimin ne dediğini bilsin. Bu amaçla geldiğini bildiriyor ve bunun üzerine söylüyorlar işte aman Kureyş'le tartışmayın. Bunlar tartışmacı bir topluluktur. Şimdi Kureş, Kureş tartışmadığı bir topluluktur ayeti. Kimi hakkında? Kureş'in müşrikleri hakkında. Onlar bu ayeti burada İbn Abbas radıyallahu anhu hakkında söylüyorlar dikkat edin. Kureşle tartışmayın. Onlar tartışmacı bir topluluktur. Yani Allah Azze ve celle'nin şey gibi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hani haber veriyor ya İbn Ömer radıyallahu anhu işte e, hariciler Kafirler hakkında, müşrikler hakkında inmiş ayetleri müminlerin, Müslümanların aleyhinde tevil ederler. Bir vasfı burada da ispat edilmiş oluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın övdüğü ilmine, Kur'an'ın tefsirine, anlayışına dair övgülerde bulunduğu, dualar etti, İbn Abbas radiyalarına hakkında böyle bir söz söylüyorlar. Yani müşrikler hakkındaki bir ayeti direkt onun hakkında böyle şey yapıyorlar. Bazısı da diyor ki, yani Allah'ın hikmeti orada tartışmayıp daha başka şekilde davranabilirlerdi. Bir de şurası var yani, ilk haricilerle şimdiki hariciler birbirinden farklı derken, yani bu mesela işit ve benzerlerinin yaptığı gibi, şimdikiler mesela ahit mahit kesinlikle böyle şeyler gözetmiyorlar. İlk haricilerde bu gibi şeyler, mesela elçiye zeval olmaması, bunun gibi... Ee, konulara, yani insanlar arasında cari olan, fıtri hasletler dediğimiz çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir elçi geliyor, abuk konuşuyorlar. Şayet elçiye zeval olmasaydı yani elçiye zeval etmek, e, ona eziyet vermek sıkıntı olmasaydı seni öldürtürdüm diyor bir tane elçiye. Terbiyesiz konuşmuş çünkü. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bir din kuralı olarak değil. insanlar arasında meriyül cereya e, uygulanmakta olan bir e, haslete binaen onunla amel etti ve elçiye dokunmadı. Burada da e, haricilerin böyle bir tavırla İbn Abbas Radyalanma'yı işte burada öldürmeye kalkmadıklarını görüyoruz. Halbuki Ali Radyalanma böyle bir şeyden korkuyordu. Ne diyordu? Sana bir zarar vermelerinden korkuyorum. Çünkü hariciler e, buna benzer örnekler ortaya koymuşlardı. Bir tanesi hani geliyor işte diyor. E, Cihattan geliyor, savaştan geliyor, bir ezan sesi istiyor. İşte Müslümanlarla cemaat halinde namaz kılmayalı Uzun zaman oldu. Bir gideyim şunlarla da cemaatle namaz kılayım diye. Gidiyor Necdilerden, estağfurullah. Ee, ezrakilerden bir topluluğun yanına ve e, selam veriyor. Onlar selamı almadan, ey Allah'ın ne istiyorsun diyorlar. Ben diyor size işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinin yanından geliyorum. Allah Resulü'nün benden kabul ettiği sözü, yani La İlahe İllallah sözünü siz benden kabul etmez misiniz? Diyorlar, diyor bu sahabe ama e, bunun sözünü dinlemeden onu öldürüyorlar. Yani bunun gibi e, ters hareketleri Ali radiyallahu anh korktuğu şeyde buna benzer bir şey yapmalarıydı. Çünkü nitekim e, İbn Abbas radiyallahu anh'a işte Kureyş tartışmacı bir topluluktur. Bununla tartışmayın diyerek müşrikler hakkındaki bir ayeti kullanarak Ima ile aslında İbn Abbas'ı tekfir ediyorlar burada. İbn Abbas Radyalanma da diyor ki Ali ha. evet sen bundan korkuyorsun ama ben güzel ahlakım sayesinde buna izin vermem. Yani bana eziyet etmelerine izin vermem. İstese İbn Abbas Radyalanma şu sözü söyledikleri anda şunu yapabilirdi. Siz benim gibi birisine bunu nasıl söylersiniz? Siz kim oluyorsunuz da işte, e, müşrikler hakkındaki ayeti benim hakkımda kullanıyorsunuz. Sen bana müşrik diyemezsin. Yani bu gibi çıkışmaları yapsa hakkıdır. İşte güzel ahlak e, burada devreye giriyor. Yani sana e, hakaret ederler, zulmederler, sende olmayan sözlerle seni yerin dibine geçirirler. Bun gibi şeyler olur. İşte güzel ahlak e, burada devreye girer. E, senin gayen eğer bir hakkın, hakikatin ulaşmasıysa bunları sineye çekersin. Bunları mesele yapmazsın, yani şahsi meseleleri bir tarafa bırakırsın, dinin menfaatlerini ön plana alarak, çünkü e, orada İbn-i Abbas R.A. kendi maslahatını ön plana koysaydı, Müslümanların maslahatının yanında, bu, bu kan dökülmesi daha büyük bir oranda olacaktı. Burada 20.000 kişi dönüş yapmış Allah'ın izniyle, kallıyor geriye 4.000 kişi, bunlarla da Nehrevan denilen yerde, işte Nehrevan Savaşı meydana geliyor. Yani şayet onlar 24 bin kişi olarak savaştılardı. Yani Müslümanlardan olacak kayıp, yani ihtimalle tabii söylüyoruz bunu muhtemelen daha büyük oranda olacaktı. Bu da sıkıntılı bir durum olurdu. Bu sebeple İbn Abbas radyalanma Müslümanların genelini düşünerek kendisine yapılan bu hakareti bertaraf ediyor, güzel ahlaklı davranıyor ve sabırla, yani söyledikleri meseleler o kadar absürt meseleler ki şurada. Yani bunun cevabı var. İstese ilk söylediğinde o öyle değil. Tak hemen cevabını verirdi. Ama öyle değil. İlk önce onların elektricini bir alıyor. Onlar bir içini boşaltsın. Nedir meseleler? Onlar bu meselelerini söylediklerinde kendilerini kim bilir ne kadar haklı görüyorlardı. Bak işte biz hucetimizi ikame ettik. O müminlerin emri değilse kafirlerin emridir. O ne savaştı ne ganimet aldı falan filan. Bunları söylediklerinde ha bak ne kadar haklı gerekçelerimiz var diye kimileri ne kadar şey içerisindeydiler. Ama bu cevapları alınca işlerinde insaflı olanlar hakka boyun eğdi ve tövbe ettiler, döndüler. Kalan bu 4000 kişi neyin savaşını yaptı peki? Aynı şeyleri dinlemediler mi bunlar? Bu 4000 kişi az bir sayı değil yani. Koskoca yani Ali Radiyalan, onunla beraber olan Müslümanlarla bunlar Nehrevan Savaşı'nda savaştılar. Hucet Hüccet de ulaşıyor bakın burada. Yani Hucet ulaşmasa, yani buna dair bir şüphe olsa 20 bin kişi dönmüş burada. 20 bin kişinin anladığını şu 4 bin kişi nasıl anlamaz? Anlamama değil demek ki buradaki olay. Buradaki olay, İbn-i Mesud Radyalı'nın zamanında anlattığımız işte Mescid-i Nebevi'de taşlarla zikreden bir topluluk ki onlar da burada, Nehrivan'la savaşanların arasında gördüm diyor ya tabi, Nehrivan'la savaşanlar işte bu kalan 4.000 kişi. i̇bn Mesud'un mescitten kovduğu kişiler bu 4.000 kişinin içerisinde. Belki onlar onların başları Birinci darbeyi yemişler. Ne konusunda? Selefin menhece konusunda. Siz bir sapıklık kapsa açmaktasınız. Çünkü sizin aranızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam asabından hiç kimse yok. Yaptığınız işte onların yaptığı şeyler değil. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber vermişti ki, işte okudukları gırtlaklarından aşağı inmeyecek bir topluluk olacak. Zannediyorum onlar sizlersiniz demişti İbn-i Mesud Radiyyil Ve onlardan tederir edip, yüzünü çevirip, Ayrılmıştı. Bu kimseler de e, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı yani bunların yaptıkları şeylere bakarsanız Allah'ı zikrediyorlar. Zikredişlerini de saymak için taşları kullanıyorlar. Bidat olan bir şey yapıyorlar. Ama gaye ne yani? Dinde işte bunlar içki içme kapsı açmıyor. Adam öldürme kapsı açmıyorlar. Zina kapsı açmıyorlar. Allah'ı zikretme. Allah'ı zikretme. Fakat Peygamber'in yapmadığı, sahabenin yapmadığı bir şekilde bir yenilik ekliyorlar, ilave ediyorlar ve maksatları da hayır. İbn Mesud radıyallâh demiyor ki onlara sizin maksadınız şerdir. böyle bir şey demiyor. Siz samimiyetsiz kimselersiniz, siz münafıklarsınız demiyor İbn Mesud radıyallâh. Hayri isteyen nice kişiler vardır ki ona hiç ulaşamaz diyor. Yani onlara işte siz niyetlerinizi düzeltin. Bakın uyarı bu yönü değil. Onlara yapılan uyarı niyetleriyle alakalı değil amelleriyle alakalı. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetine uyun. Selefin yoluna uyun. Onlar bunu kabul etmediler. Yani Selefi olmak ne gerek? Yani zamanımızdakilerin dediği gibi. Yani sen Selefi olursan işte bir taşlarla zikretmeyle bidat dersin. Tespihede bidat dersin. Şuna da bidat dersin. Buna da bidat dersin. Aynı mantık değil mi şimdi bu? Bunlar bu selefe uymamayı, yani Kur'an'ın ve sünnetin uygulamasını, menheş diyoruz buna, hayata geçirilmesini, seleften almadıkları için, böyle bir metodu kabul etmedikleri için, burada bak İbn-i Abbas Kur'an'dan ve sünnetten delillerle onların yorum olarak öne sürdükleri, tevil olarak, akli yorumlar olarak öne sürdükleri gerekçeler birbirlerinden ellerinden aldı. Ellerinden alınmış bu 4000 kişi ayaklandı ve savaştı. Neden savaştılar? İşte orayı söylüyoruz. Bu menheş bozukluğundan dolayı. 20 bin kişi neden döndü? Bunlar kadar sapıtmamış demek Bunlar yani insaflı, yani Allah'tan, peygamberden deliller var. İşte günümüzde de nice bidat ehli topluluklar vardır ki bunlar sayıca çok kalabalıklardır. Bunların içerisinde, yani 24 bin kişi düşünün, bunlardan 20 bini dönmeye müsaittir. 4000 bin tanesi de ele yapar, bozuk menheçleri sebebiyle kalan o 20 bin kişiyi de bozar, bozuk bir alana götürür. Bütün topluluklarda bidat olan, bidatçı olan topluluklarda bu samimiyetsiz, menheci bozuk, selefin menhecini takmayan Allah'ın Rasulü ile gönderdiği hidayeti kendilerine ulaşmasına rağmen başka tür yorumlara, kıyaslara, tevilleri onun önüne geçiren veya ona eş değer sayan kimseler sebebiyle bunlara hüsnizan eden diğerleri uyarlar. Yani bu 20 bin kişinin bu 4 bin kişiyle beraber olmasının sebebini anlıyorsunuz değil mi? Bunun sebebi bu kimselerin görünüşte namaz kılan, Kur'an'ı çokça okuyan hatta sahabelerden bile daha fazla ibadet işleriyle ilgilenen kimseler olduklarını görmeleri. Yani görüntüye bakmaları, hissi bir manzaraya bakmaları. İnat eder gibi sanki i̇bn Abbas Abbas da en güzel elbiseleriyle gidiyor. Şimdi bakın, duygusal manzaraya bakın. Duygusal manzaraya bakın. Bu tarafta elleri nasırlı, üst başları perişan ibadetten dolayı, oruçtan dolayı, namazdan dolayı, Kur'an okumaktan dolayı ezber. Yani bu özellikleri var burada. Burada birisi var ki Allah Resulü'nün sahabesi ama sahabeler yoldan çıkmış. Görünüş böyle. Niye? İşte zahit bile değil. Baksana üstündeki elbiselere. En kral elbiseleri giymiş, gelmiş. Şimdiki davetçiler ne yapıyor? <gülüyor> Bidatçıların tepkisini çekecek diye sünnetten bildikleri şeylerden uzaklaşıyorlar. Yani İbn Abbas radıyallanmani normal giyimi bu değil ki. Yani o şatafatlı elbiseler giyip gezen birisi değil. Ama o, bu elbisesiyle bile onlara bir hüccette bulunuyor. Allah'ın dışında bir şeyi haram kılan kimdir? Bakın bu mesajı veriyor o sayede. Şimdiki davetçiler ise e, insanların beğendiği şeyleri yaparlar, onu yapmak için sünneti terk ederler. i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın onların yanına güzel elbise giyerek gitmesi farz değildi. Farz değildi. Ama çok önemli bir vurgu yaptı onlara. Allah'ın helal kıldığını kim haram kılıyor? Allah'ın kullarına rızık olarak çıkardığı şeyi kim haram kılıyor? İlk başta ilk mesajı verdi burada. Demek ki bunlarda böyle şeyler var. Bunlar haram kılıyorlar çünkü dünya nimetlerinden, helal olan şeylerden faydalanmayı. Bazen bir helalin işlenmesi, mübah olan bir şeyin işlenmesi davette e, gereklilik olabilir. Yani bir hikmeti gerektirebilir. Bazı insanlar e, bunun tam tersini yapıyorlar. Yani müşahhas bir örnek vereceğim ki ne demek istediğimi anlaşılsın. Tam toparlayamadım çünkü. Mesela e, karşılaştığım vakalardan birisi e, zamanın behri birinde işte bidat menheçleri tutan, selevili iddia eden birileri, e, bunlar pek çok malumuz Türkiye'de deniler ki işte sen e, bu toplumda mesela At etini haram sayıyorlar. Esenle helal olduğunu biliyorsun. Tutup at kessen olur mu? Ben dedim ki çok güzel olur. Hatta olmaz gereken bu. Neden? Çünkü haram birlikleri bir konuda sen bir hakkı ishar edeceksin. Onlar tam tersinden bakıyor. Böyle bir şey yaparsan fitne çıkarmış olursun. Davet ulaşmaz. İbn Abbas radiallahu burada fitne mi çıkardı? Davetin ulaşmasını mı engelledi? Yani bunu herkes bilir ki bunlar zahid olmayı farz görüp, güzel elbiseler giymeyi haram gören bir topluluk, onların yanına inadına böyle bir elbiseyle gidiyor bir de. Şimdi menhece bak. Veya işte İnegöl'e ilk gittiğim zamanlar oradaki münafıklardan birisi dedi ki, ya işte Arnavutluk'ta dedi, bir tane muaddis varmış dedi. E, bu ne güzel davet yapmış. Etrafına bir sürü insanlar toplanmış. Davet ne güzel ki derken sen tut ikinci evle. Etrafında kimse kalmamış dedi. Ben dedim iyi olmuş. Çok güzel olmuş. Demek ki etrafında toplananlar hep münafıkmıştı. Bu adamın zoruna gitti. Davetlerini bunun üzerine yoğunlaştırdıkları için bu davete e, şeyi verecek, etkiyi verecek, hidayeti verecek olan Allah Azze ve Celle'dir. Yeter ki biz yanlış bir şey yapıp da insanlar kaçmaz. Yani sen doğruyu yap, sünnete uygun olanı yap, hatta mübah olan bir şeyi güzel bir niyetle yap. Yani meşru bir ameli güzel bir niyetle yap. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle buna bereket verir. Fakat meşru olmayan bir şeyi batıl niyetlerle, meşru olan da yine meşru olan bir şeyi batıl niyetle yaparsan Allah Azze ve Celle o eşi Dağıtır, parçalar. Çünkü senin gayen başka bir yere yönelmiş. Mesela bazıları diyor ki, ya diyor bu toplum diyor mesela, çoraba meshetmeyi inkar ediyor, kabul etmiyor. E sen şimdi çoraba meshetsen de olur, ayağını yıkasan çok mu zor? İnsanların yanında ayağını ver Bak senin niyetin bir kere bozuldu. Senin bu işi yapmaktaki amacın ne? Allah'ı razı etmek mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmek mi? sen bir kere insanlar ters karşılamasın, ben fitne çıkarmayayım diye çoraba mezhepmeyi terk edersen, bu terk bir fiildir, ameldir yani. Ve bu amel Allah'ın veçi dilenerek yapılmış bir amel değil. Allah'ın veçi dilense bile Allah'ın veçine, insanların veçinin ortak edildiği, onların rızalarının ortak edildiği bir amel oluyor. Bunun gibi. İşte burada i̇bn Abbas radıyallahu ve ondan, onun davetinden kendisine hisse çıkaracak ihlaslı kimseler için güzel bir örnek görüyoruz. Ali radiyalarında korkusu Allah'a ve bu yüzdendi. Sana bir zarar vermelerinden korkuyorum. Kıyafetin yani onlara ters gelebilir. Mümkün. Yani bu sebeplerden birisi olabilir. i̇bn Abbas radiyalarına tahammüllü davranıyor. Onlara güzel güzel sinirlenmeden, öfkelenmeden, meseleyi böyle kör bir cedele çevirmeden, en güzel yollar tartışarak Onları dinleyerek, onların meselelerini arz etmesine izin vererek ve cevaplarını teker teker vererek içlerindeki insaflı kimselerin hakkı anlamalarına yani muhtemelen bu 20 bin kişi sahabelere karşı az önce söylediğim vecihle doldurulmuş kimselerdi. İşte bunlar Allah Resulü vefat ettikten sonra yolları bozdular, dünyaya daldılar, işte rahata kondular. Falan. E bakıyorsun bunlar da ibadet, züğüd, takva, Kur'an-ı Kerim ezberi vesaire vs. İbn-i Abbas daha konuşmasına başlamadan diyor ki ben muhacirlerin, ensarın, Allah Resulü'nün damadı ve amcasının oğlunun yanından geliyorum. Onlar ne diyor? Size bildireyim. Siz ne diyorsunuz? Onlara bildireyim. Bu elçilik için geldim diyor. Yani insanların bir şeyleri düşünmelerini sağlayacak şekilde. Aman bunları dinlemeyin. Bunlar işte Kureyş. Bunlar tartışmacı bir topluluktur. Muhtemelen bu 4000 kişiden birisi. Yani o elebaşlarından birisi. Dinleyelim. Hele bir ne diyor? Dinleyelim. Çünkü söylediği şey e, yüreklere hitap ediyor. Yani tamam bunlar sapmış olabilir ama Kur'an bunlara indi hakikaten. Ne diyecek? Yani burada bir insaf ehlinin araya girmesi var. E bunlar da dönenlerde 20 bin kişi olduğuna göre, bunlar galip gelmiş olmalı ki konuşmasına izin verilerim. Napisradiyalillahın ve imnapsradiyalillahın onların sorularına böylece cevap verdi. Ondan sonra da dönen döndü, dönmeyenlerle artık savaş meydana geldi. Evet, bizim babımızla alakalı, başlıkla alakalı olan kısmı. Hudjet sunduktan sonra bir elinden ayrılmak, yani bir elinden ayrılmak için e, hudjet sunma meselesi gerektiğinde olur. Mesela burada e, bizim zamanımızdaki bir durum söz konusu değil. Takdir edersiniz ki idman basları diyarlaman yaşar zaman, yani televizyon yok, internet yok, herkesin ne söylediğini kimse bilmiyor. Yani onlar toplanmış 25 bin, 24 bin kişi. Aralarında bir şeyler söylüyorlar. Bunlar bir şey söylüyor. Yani bunlar ne diyor? Bu sahabeler ne diyor? Onlar ne bilsin? Burada bak demek ki 20 bin tane insaflı insan var dönmesi muhtemel. Bunları takdir ediyor İbn-i Abbas'a diyorlarlar. Ve bunlara hutce sunuyor. Şimdikiler bunu farklı, ters yönde çevirip şunu diyebilirler. İşte siz hutce sundunuz mu da bir daha elinden ayrıldınız? Bizim Söylediğimiz her şey bütün dünyaya yayınlanıyor Allah'ın ile Kitaplar yayınlanıyor. Yani zamanımızdaki hüccetin ulaşma imkanlarıyla onların zamandaki hüccetin ulaşma imkanları birbirinden tamamen farklı. Yani vakadan kopuk bir şekilde de bunu ele almamak gerekir. Gerçekten bazısına mesela şöyle bir durum söz konusu olabilir. Mesela dernekçilerin arasında burada mesela Ankara'da Mesut gibi Dünyayı dinine tercih etmiş nifakaylı kimseler var. Yani orada para var. İşte e, şayet bizimle aynı yolu takip etse tercüme işinden olacak. Onlara yapılan vaatler vardı. Bunlardan olacak. Niye? Çünkü bu işlerin başında bu sait var. E sen bu adamın deyusluğunu ortaya çıkarırsa bunlarla bütün alakan kesilecek bende kesildiği gibi. E şimdi ne yapıyor? Dini dünyaya tercih ediyor. Dünyayı tercih ediyor. E ondan sonra Çıkıp da derneğinde şunu diyemez. Yani işte burada evinmaz var, buna de yus dedi. Bunun sebebi bu, bu, bu. Yani burada hakikaten anlatmasını bekleyemezsiniz. Bir takım yalanlar uyduracak. Kendisine aklı gösterecek. Ne diyecek? İşte, işte biz Mekke'ye gittik de imamların arkasında namaz kılmadı. İmamların arkasında işte camilerde cemaatle namaz kılanları tekbir ediyor. Aynı şeyi zamanında bu emrede yapmıştı. Bir namaz münafık Ebu Emre zamanında aynı şeyleri yapmıştı. İşte çocuğunu okula göndermiyor, gönderenleri tekfir ediyor. Memurluğu bıraktı, memurları tekfir ediyor. Yani kendi yaptıkları bir takım pisliklerin üzerini örtmek için en aşırı e, iftiralarla bunun önüne kapatacaklar ki kendi pislikleri arada gözükmesin. Sen çocuğunu gönder okula. En güzel yerlerde okusun. Kadın, erkek, karışık. Düğünlerini en şatafatlı biçimde, çalgılı, çalgılı, kadın erkek karışık, şatafatlı şekillerde yap. Ama Müslümanlar bunu fark etmesin. Bu sebeple ne olacak? Böyle yapmayanlar tekfircilerdir. Onlar tekfirci olduğu için böyle yapmıyor. Böylece kendileri gizlenecek. Oy kullanmayı, oy kullanmayanlar tekfir ettikleri için oy kullanmıyorlar. Onlar haricilerdir. Oy kullanmak vaciptir. Bunu rahatlıkla söyleyecekler bidat ehli, kendi yaptıkları pislikleri mutlaka e, insanların hisleriyle oynayarak örtmek zorundalar. Bu olmazsa kimse bunlara zaten kulak asmaz. Yani biz dünyayı tercih ettik. O yüzden dernekteyiz demez bunlar. Ne yapar? İşte onlar mescit kordular. Evet dinde olması gereken mescit ama bunlar camilere gidenleri tekfir ediyorlar. Bu iftira yapması lazım. Yoksa Hayırlısını bunlar yapıyor. Görünen bu olacak. Hayırlısı dernek mi, mescit mi? En cahil bir Müslüman bile der ki mescit kardeşim. Yani Müslüman'ın mekanı mescittir. Ama demesi lazım. Araya şerh düşmesi lazım. Bunlar işte camilere gidenler tekfir ediyor. E Yani. Şimdi böyle kandırdıkları insanlar olabilir. Böyle dedikleri için işte bunlar harcidir, bunlar tekvecidir, bu iftiraları yaptıkları için bazı insanların mesela sitemizi okumasını, kitaplarımızı okumasını aynı bidatçıya uygulanan tavır gibi bize karşı böyle bir tavır uygulanmasını, kulakları tıkamayı emretmiş. Bu sebeple saptırılmış insanlar, insaf sahibi olsa bile böyle batıla kaydırılmış insanlar olabilir. Bu sebeple biz çalışlara e, şahsen hükmetme meselesini ayrı tutuyoruz. Yani hüccet ikamesi muayyen bir şahsa e, netice hükmünü yani ateşle müjdeleme gibi böyle bir hükmünü verme konusunda mutlaka önemlidir. Ama bidatçıdan ayrışma meselesine gelince kim bir kalabalığı artırıyorsa, kim bir toplumun kalabalığını artırıyorsa onun hükmünü giyer. Nitekim İbn Abbas radyalanma da burada onların nihai hükümleriyle alakalı bir hüccet ikamesi yapmıyor. Onlarla zaten ayrı saftalar. Ortada kan dökülmesin diyerek iki taraf ne diyor? E, bu amaçlı e, bir girişimde bulunuyor İbn-i Abbas radyalanma. Yani kısa kendi içerisinde e, bunun detaylarıyla dolu zaten. E, yani bu hüccet ikamesi meselesi çokça sulandırılan bir mesele. Mesela bidatçıya tavır koyuyorsun, adam bidat üzerinde. Veya bidatçilerle iştigal içerisinde, onlarla beraber. Bidatçıyla selamlaşıyor. Bidatçıyla selamlaşıyorsa ondan da selamı kesersin. Yani ilk önce söylersin, dersin ki senin bu selamlaştığın konusunda adam var ya bidatçı. Bunların böyle böyle bidatı var. Bunu söylemek zorundasın. Bunu söyledim. Söylemene rağmen o adam hala o bidatçıyla beraber yiyip içiyor veya selamlaşıyor, konuşuyor. Ondan da selam kesersin. Bu tekfirden dolayı değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yüceltmekten dolayı. Bazen ahmaktan dahi selam kesmek gerekir. Konuşmanın kesilmesi gerekir. Yani bidatçı olmaz gerekmez. Mesela e, Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh yeğeni taş atıyor bir tane hayvana, şeye hedefe. Allah Resulü fisk atmaktan yasakladı diyor. Tekrar dönüp geldiğinde bu hala atıyor. Biraz daha seninle konuşmam diyor. Bu ahmaktan alakayı kesmektir. Allah Azze ve Celle cahillerden yüz çevir buyuruyor. Ömrü boyunca onunla konuşmayacağına yemin ediyor bu sahabe. Ahmak sabi adam. Yani Allah Resulü'nden bir hadis söylüyorsun. Buna rağmen yani bu ahmaklıktır hakikaten yani. Allah Resulü bunu yasaklamış. Bunda bir fayda da yok. Yani senin e, mecburiyetin yok. Bu ahmaklıktır. Yani ben şeyleri kastetmiyorum. Mesela bazı fısklar vardır. O fısk ona tebliğ edilmiştir. Buna rağmen o fısk işliyordur ama mecbur kaldı. Bazı bahaneleri olabilir kişinin. Ahmak dediğim bu insanlar değil. Yani fısklık başka bir şey. Yani fısk bazı e, yani fısk e, günaha düşme her Müslüman da olabilir. Bu mesele değil. Ahmaklık dediğimiz şey kendisinde hiçbir fayda olmayan, yani bu çocuk, yani Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh'ın uyardı bu çocuk, bununla ne elde edecek? Taş atıyor. Yani bu düşmanı öldürmez, hava olamaz diyor. Yani devamda da bunu söylüyor zaten. Yani bunda bir fayda yok. Bu faydasız. Ancak ne yapar? Göz çıkarır, diş kırar. Zararlı bir de. Bak bu ahmaklık işte. Bu konuda Allah Resulü'nden gelen bir yasağı Muhalefet etmek ahmaklıktır. Yani burasını ayırt etmek lazım. O yüzden ömür boyu konuşmayacağım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dayandırılan bir hadis vardır fakat isnadı zayıftır. Sahih olarak Yüseyir bin Amr radıyallahu anh mevkuf olarak geliyor. Yani ondan mevkuf olarak sahih yolla. Ahmaktan alakayı kesmek kadar hayırlı bir şey yoktur. Yani ahmaktan ilişkinin kesilmesi böyle. Bazen e, bazı okumalarımızda e, veya menheş derslerinde e, hecir uygulanan kişilerin farklı mertebelerde olduğunu görüyoruz. Mesela bir Yahudi, bir Hristiyan. Bunlar farklı. Mesela e, Yahudi ile selamlaşma demiyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ona selama başlamazsın. Ama onlar selam selam ne al. Bunun iznini görüyoruz. Yahudi ve Hristiyan Ama bidatçe böyle değil. Şimdi din böyle gelmiş. Bidatçı hemen ne yapıyor? Orada da akılla girecek ya. Ya Yahudi ve Hristiyan'a bile uygulamadıkları şey bize uyguluyorlar. Selamımızı alınıyorlar. İşte Allah Resulü böyle emrettiği için bu. O senin aklına göre değil. Veya şöyle diyor adam. En cahilleri de böyle diyor. <gülüyor> Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a bile Firavun'a gittiğin zaman yumuşak söz söyle. Ola ki öğüt alır buyurmuştur. Biz Firavun'dan da mı kötüyüz be? Bize sert konuşuyor. Evet, işte bu şeriatı anlamadıklarından, dine akıllarıyla itiraz ettiklerinden, akıllarıyla ayetlere, hadislere itiraz ettiklerinden dolayı menheçleri bu olmuştur. Onlar menheçlerin bozukluğunu gösteren, en açık bir şekilde ortaya koyan delillerden birisi. Bu ayeti bu konuda getirmeleri. Çünkü bu kim? Firavun. Firavun'a böyle diyor değil mi Allah Azze ve Celle? Firavun'a böyle yap. Senin karşısına Firavun çıkarsa, Firavun gibiler, onun gibi makam sahibi, mesela devlet, Tayyip, eset, bunun gibi zalim diktatörler karşısına çıkarsa, onlara yumuşak söz söyle, neden? Sıkıntı var. Makamları var. Böyle adamlara böyle davran. Ama diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir dahi böyle davran. Yani ona öyle, herkese hak ettiğini ver yani. Bunun manası şu demek değil. Bidatçı, Firavundan daha kötü olduğu için değil. O senin batıl, kıyasçı mantığın bunu gösteriyor. Ama dinde kıyas yok. Bunlar kıyasçılıklarından dolayı biz Firavundan daha mı kötüyüz ki? Yani bize sert konuşuluyor. Diğer tarafta, meselen başka bir yönü de var. Biz şimdi ayetin zahirini getirdikler için zahir üzerinden konuştuk. Başka bir yönü de var. Acaba Musa Aleyhisselam onunla... Firavun'a yumuşak konuştuğunda ne söyledi? İsra suresinde var. Musa aleyhisselam. Yani Mesela bu başka bir sure. Taha suresinde bu şekilde emrediliyor ama Firavun'un huzuna çıktığı zaman ne söyledi? İsra suresinde geçiyor. Azgın diyor, sapık diyor. Yumuşak söz acaba yumuşaklık, bu yumuşaklığın dozajı nedir? İbrahim aleyhisselam Halimun evvah, Allah Azze ve Celle yani ağır başlı, yumşak başlı, yumuşak sözlü birisiydi. Yürekli, içli birisiydi diyor Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'dan için. Ama kavmine sözü ne? Babası başlı olmak üzere. Keferna bikun. Siz hak olan söze Allah'tan başka kimseye ibadet etmeyinceye kadar, Allah'tan başka ilahları reddedinceye kadar bizimle sizin aranıza düşmanlık girmiştir. Sizi inkar ettik. Bu İbrahim'deki sizin için en güzel örnekliktir diyor Mümtehine suresinde. Bakın İbrahim Aleyhisselam'daki örnek olan alınması gereken şey bu. Şimdi o zaman yumuşaklığı, yumuşaklıkla kas edileni, üstü bile kas edileni kim nasıl koyacak? Bunlar bu tür e, lafızları da kendi akıllarınca, Kıyaslarınca doldurduklar için he, yumuşaklık deyince mesela sen sapa sapık dediğin zaman, münafı, münafık dediğin zaman bunlar yumuşaklığa aykırı şeyler iptal oluyor. Sen benimle bir daha konuşmaz çünkü sen Allah Resulü'nden hadis gelmesine rağmen hiçbir fayda menfaat bulunmamasına rağmen sen muhalefet ediyorsun. Bir daha seninle konuşmam dediğin zaman bu yumuşaklığa aykırı sayılıyor öyle mi? Böyleceğiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve müminlerin ahlakına gıya aykırı davranılmış gibi bu olaylar lanse ediliyor. Bakıyorsun aynı aynada aynı adam bu hadisleri kendisi kullanıyor. Hani şeydi ya bu, yumuşaklık değildi, üslüpsuzluktu ya, kendisi kullanıyor. 15 gün içerisinde bidatin Önderi, deyusların hocası, deyusyenin lideri, 15 gün içerisinde e, bu kadar tornistan yapar. İnegöl'de yaptığı, Bursa'da yaptığı bir konuşmada, Estağfurullah Ankara'da, Bursa'dan sonra Ankara'ya geliyor. Ankara'da yaptığı konuşmada diyor ki, işte camilere gidip tebliğ etmeniz lazım, namazı camilerde kılmanız lazım diyor. Gerçi diyor, bizimkiler diyor, onu da beceremez, i̇şte tespihten dolayı bidat der falan filan. Buna takılırlar diyor. Bu davetle beceremezler gerçi bizimkiler diyor. Bu adam 15 gün sonra Diyarbakır'a kalemlere gidiyor. Oradaki dernekte verdiği sohbetine video karşısında konu bidatler. Bidatlerin çirkinliği. Başlangıç zaten bildiğiniz gibi hudutül hac ile bütün bidatlar sapıklıktır vesaire vesaire. En güzel yol Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam yoldur. Yani ortama baktığın zaman hem video karşısında olması, hem demek gibi bir ortamda olması, yani bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunun neresinde, bunu soran kimse yok zaten. Ama bidatlar hakkında bir ders yapıyor. Ve bu bidatlar hakkındaki dersin esnasında diyor ki vatandaş, işte İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın bu mescitten kovduğu, taşlarla zikreden topluluğu kovduğunu anlatıyor ve biz olsak diyor, işte bundan ne var ki deriz, önemsemeyiz. Ama diyor sahabe basiretli davranıyor, idrakli davranıyor, hemen teşhisi koyuyor ve daha başında bunun önünü kesiyor diyor. Yahuda 15 gün önce Ankara'da sen ne dedin? Niye burada başka, burada başka konuşuyorsun? Bir ay öncesinde e, Arap Baharı ile ilgili olarak, mitinglere çıkmak, şunlar bunlar, gündeme geldiği zaman, işte bunların sünnette yeri olmadığı, bunların bidat olduğu, bunun ancak kişinin işte hislerini e, boşaltıp da cihat ruhunun kaybolmasına sebep olduğunu anlatan adam, bir ay sonra Bursa'ya gidiyor, tam demokratik bir e, söylemle, işte Mısır'daki Rabia'lar ilk, e, Şeydimizdir. işte daha böyle şeylerimiz olacak, tabii böyle kayıplarımız olacak, buna ısrarla devam etmelidir falan filan. Bunları konuşuyoruz. Bu ne? Ve bu adam maalesef işte Türkiye'ye selefi daveti getirmiş, tevhid davetini getirmiş falan filan. Sen nasıl olur da de 100 dersin diye konuşuyorlar. E, böyle bir çıkış var. Hani televizyonlarda, haberlerde şey oluyor ya Sayın hocalana Sayın dedi. Böyle kınıyorlar ya birisini Sayın hocalana Sayın dedi diye. Bana da işte Deyus'a Deyus dedi diyerek yapmadıklarını bırakmadılar. Yani bu yani benim üzerimden yani benim bir önemim yok. Yani benim burada herhangi bir ağırlığım e, mesele değil. Ama benim üzerinden çünkü bu meseleyi ben dile getirmişim, ben yazmışım. İşte Ebu Muaz şöyle şöyle biridir, zaten üstüpsüz biridir, zaten böyledir diyerek, beni burada linç ederek, ben linç olmuşum, hiç mesele değil. Yani bundan ben hiç yüksülmüyorum. Yani beni nereye koyarsan koy. Benim yani sizin o peşinde koştuğunuz koltuklarda benim zaten gözüm yok. Ama Ebu maaz üzerinden, kim işte deyyuslu falan filan açıklıyorsa, bu işte Ebu yolu, işte bu haricilik, bu tekbircilik. Böyle çirkinleştirmeler yapıyorlarsa, yani artık burada e, biz bir şeyleri savunmak zorundayız. Yani biz burada nefsimizin peşinde değiliz. Yani bize söyledikleri, şahsıma söyledikleri meseleler, e, onları biz zaten yuttuk. Yani bugün dönsünler, bugün tövbe etsinler batıllarından, ben Ebu Muaz'a söylenenleri zaten silmişim hatırlamıyorum bile. Bana ne dediler, ne söylemişler, şahsımla ilgili şurada burada ne dedi o kodu yapmışlar, nerede tekbirci demişler. Bunlar hiç mühim değil. Ama sen şu akideyi karalamak için bunları söylüyorsa Ebu Muaz'dır. Diyorsan, mesela hiç alakası yok benimle, şeye Suriye'ye, bir grup insan gidiyor. Ben bunlara nasihat ediyorum. Aman gitmeyin. Buradaki insanlar siz mücahit falan diyorsunuz ama bunlar başta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymayan kimseler. Bunlar mezhepçidir, kıyasıdır şöyle böyle. Bunlar cihaz etmek istiyorsa ilk önce Allah Resulü'nün sünnetini yüceltmeliler. Kendileri ayaklar altına almışken bunlardan cihaz mücahit olmaz. Ben bu nasihat yapmışım. Bunlar duygularının galebesiyle gitmişler Suriye'ye. Orada El-Kaide'den, Nusra'dan, e, Türk... Ekiplerle beraberler tabii. Bir namaz esnasında rükuda yetişiyor bu arkadaşlar. Bu giden arkadaşlar. Rükuda yetiştikleri için e, imam selam verdikten sonra ilk rekatı tamamlıyorlar. Tamamlayınca bunlar kızıyor. Rükuda yetişmediniz mi? E yetiştik. Rükuda yetiştiyseydiniz tamam. Ama diyor işte fatih e okumayan namazı yoktur. Hazis de böyle buyuruluyor. O diyor Ebu görüşü. Siz Ebu Maaz'dan öğrenmişsinizdir bunu diyorlar. Bu adamların benimle alakası yok. Benim öğrencilerim değil. Sadece giderken e, git yani gitmeye zaten karar vermişler. Benim yanıma olarak öyle gidiyorlar. Ben de onları vazgeçirmeye çalışıyorum. Bunlar dinlemiyorlar. Gidiyorlar. Bakıyorlar ki durum gerçekten de böyle. Bunlar işte zahirliktir, falandır, filandır. Yahu Hadislerle amel etmeye, yani burada e, işte belli kesimler Ebu Maz ismini kullanıyor. Bazı kesimler zahirlik diyor. Bazı kesimler daha başka isimler takılıyor. Bu isimler mesele değil. Bazı yerlerde muhbilcilik derler. Başka yerlerde cuheymancılık derler. Mesele değil. Bu isimleri kullanarak sünnetin reddedilmesinden dolayı biz bizarız. Yani mesele bu. Sen sünneti terk etmeyi meşru gösterebilmek için bazı isimlerin arkasına sığınıyorsun. Adama biz kadının aslı olan vazifesinin evinde oturmak oluna dair nasıl söylediğimizde yani mecbur kaldığı ihtiyaç veya zarvet halleri dışında kadın evden çıkmamalıdır. Olay bu. Ve çıktığı zamanda azami tesettürle çıkar evlerde olduğu zaman Kapalı yerlerde olduğu zaman yani binalarda olduğu zaman erkeklerle kadınlar ayrı yerlerde olur, perde arkasında olur veya duvar arkasında olur. Yani Allah'ın emri bu. Yani hadis açık, ayet açık ama bu aklağniyon, akılcıların babası, mutezilerin babası diyor ki, e ee diyor sanki diyor kadın diyor işte ee, otobüse dolmuşa bindiğinde yabancı erkekle oturmuyor mu? E eğer otobüste Olmuş da yabancı erkekle aynı arabanın içerisinde olduğuna göre o zaman evlerde de beraber bulunabilir. Böyle demeye getiriyor. <gülüyor> ne yaptı? Akılla bir yorum yaptı. Yani batıl bir örneği <gülüyor> batılı örnek göstererek kitap ve sünnette gelmiş hakikatin önüne tıkadı. O zaman kadınlardan bir şey istediğin zaman perde arkasından isteyin ayeti nesk oldu. Öyle mi? Nesko oldu. Yani hiçbir geçerli yok. Bunlar sadece teberrüken okunan ayetler. Ahzab suresinde okuyorsunuz bunu. Ama teberrüken. Yani hükmü kaldırılmış Ebu Saidgil tarafından, dernekçiler tarafından, mutezile hadis inkarcılar tarafından ilk bunu hadis inkarcıları yaptılar Türkiye'de. İbrahim Sarmışlar, Said Çekmegil'ler bunlar yaptılar. Sünnet inkarcıları yapar. Onlar sünnet karşısı. Vazifesi o. Akrebin vazifesi sokmaktır. Akrepten başka bir şey beklemez. Size ne oluyor? Siz sünnete çağırıyorsunuz güya. Allah Azze ve Celle'nin ayeti karşısında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sizleri kadınların yanına girmekten sakındırırım hadisi karşısında. Sen ne diyorsun yani? Bunu Ebu Said değil bir başkası söylese bu ayet karşısında, bu hadis karşısında ne olur onun hükmü? Neden Ebu Said'e torpil var? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte sizden biriniz bir yabancı kadın gördüğü zaman bak şimdi derhal çevirsin diyor değil mi? Birinci lehine olsa bile ikincisi senin aleyhinedir. Kadının açık olduğu, kapalı olduğu geçiyor mu? Bu bakışın şehvetli ya da şehvetsiz olduğu geçiyor mu? Ve bu bakış yasağı Sadece erkeklere mi? Kadınlar da bu emrin muhatabı değil mi? Yani kadınlara çevirdin zaman şu olur. Sizden biriniz bir erkek gördüğün zaman bakışını hemen çevirsin. Çünkü Allah Azze ve Celle Nur Suresi 30 ve 31. ayetlerinde peş peşe bunları zikrediyor. Erkeklere emret ve kadınlara emret. Erkeklere emret gözlerini bakışlarını kızsınlar, kadınlara emret bakışlarını kızsınlar. Erkek kadın ayrımı yok. Acaba siz kadınlarla beraber oturup o deyyus sohbetlerinde karılarını o ortama gönderenler de tabi haliyle bu ismi hak ediyor. Yani kusura bakmasın hiç kimse birileri Celalettin Rumi'nin e, ayinlerine dervişleri karılarını göndermiş. Celalettin Rumi onlarla kol kola dans edermiş, dervişler de kapıda gözcülük ederlermiş. Bu kıssayı anlattığımızda Why de yuslar vay demeyi biliyorlar. Ama aynı adamlar aynı şeyi kendileri yapıyor şimdi. Bir ay gönderiyor Yarpuz'a, bir ay kadınlara ders veriyor. Acaba bunlar Ebu Said böyle yüzünü duvara dönüyor, kadınlara sırtını dönüyor, kadınlar da sırtını dönüyor böyle mi zannediyorsunuz? Kadın erkeğe, erkek kadına bakıyor. Ben demiyorum Ebu Said göz zinası yapıyor. Yapar yapmaz yani kalbinde ne var? Biz bilmeyiz. Ama bu fiil kendi başına bir göz zinasıdır. Başkalarına kötü örnek olmuştur. Güya o yaşlılığını öne sürerek ben yaşlıyım, ben onlara kızım da derim falan filan gibi tevhirler yapıyor. Hatta sakalı boyamayı terkinde dahi bu tevhirliği getiriyor. Yani sen niye sakalını boyamıyorsun? İşte apak olmuş, Allah Resulü emretmiyor mu? Muhalefet edin Yahudiler Hristiyanlığa. Yani böyle bir emir var. İşte ben kadınlara sohbet ettiğim için onların arasında genç kızlar da var. İşte benim yaşlı olduğumu bilsinler bana tamah etmesinler. Tevil bu. Yani minare çalınmış kılıfı hazır. Yani <gülüyor> Mu'tezile bile bundan daha akıllı hüccetler getiriyor hiç olmaz. Yani onlar hani akılcılar, aklın reylerini kitap ve sünnetin naslarına önüne geçiren kimseler. O yüzden onlara Mutezile deniyor. Bunlar inan akıllarını değil, ahmaklıklarını Kur'an ve sünnetin önüne geçiriyorlar. Öne geçirdikleri şey keşke bir de akıl olsa yani. Bu akıl değil yani. Bu geri zekalık. Geri zekalıklarını Kur'an ve sünnetin önüne geçiriyorlar. Yani vahim Mutezile'den de vahim bir durum bu yani batinilerin tevillerinden daha beter bir tevil bunlar. Hani e, bilirsiniz batinilerin bektaşlara mal ederler de Türkiye'de öyle anlatırlar. Aslında batini yorumlardır. Batiniler der ki Kadriyâniler, İsmaililer bu fırkalar işte cülûpluktan neden gusletmezsiniz? Onlar soruyla cevap verirler. İdrar mı daha pistir, meni mi? Şer an, meni neciz bile değil. Şer'an. Ama idrar necis. İdrar mı daha pis? İdrardan dolayı yıkanmıyorsun. O halde meniden dolayı neden yıkanasın? Bakın Allah Resulü aleyhisselatü vesselam emrediyor ki, kim cünüp olursa, yani menisi şehvetle akarsa, bu husus İdrar o akanda abdest alsın. Senin bunun illetinin, pislik, necaset olduğunu söyleme neyin nesi yani? Bu batını biliyorum şimdi. Veya hizbuttarici mutezileler, bunlar mutezile artık. Hizbuttariciler, onlar belli. Mutezile olarak bunlar diyor ki, işte Kur'an'a aykırı olan hadisler reddedilir. Veya akla aykırı, estağfurullah, akla aykırı olan hadisler reddedilir. Neymiş o akla aykırı hadisler? Diyor ki mesela, Iı, Takıyüddin ıı, Nebhani'den bahsediyorum. Yani başlarından. Kitabında var. Kendi kitabında geçen şey. Yani Hizbut Taricilerin Türkçe olarak da yayınladıkları kitabında geçen bir mesele bu. Mesela devesi değil. Ukl ve Urene kabilelerinden bazıları Medine'nin havası onlara yaramadığında... Allah Resulü Aleyhissatü vesselam onlara yaptıklarını biliyorsunuz. İşte onlara çoban gönderiyor. Deve sidi ve idrar şey diye içmelerini emrediyor. Şibas'ın bunun olduğunu bildiriyor. Bunlar şifayı bulunca çobanı öldürüyorlar vesaire vesaire zayiat veriyorlar. Olay böyle cereyan ediyor. Adam bunu aklına arz ediyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhissatü vesselam pis bir şeyi emretmez. Bu sebeple tutupta yani Allah Resulü devesidini içmelerini emredecek değil. Batini ne diyordu? İdrar, meniden daha necis. Halbuki bu batini samimi olsaydı ne yapması gerekirdi? Yani şu önermesiyle, meni gibi yani aslında necis bile olmayan bir şeyden dolayı gusletmek gerektiğine göre, kıyasın, yani doğrusu budur, e, kıyas ise şayet, idrardan dolayı da bizim gusletmemiz gerekir ya. sammi ise böyle demesi lazım. Ama böyle yapmıyor. Ne yapıyor? Yani idrardan dolayı gusletmek gerekmiyorsa meniden dolayı da gusletmek gerekmez. Yani sarih, açık bir emri terk ediyor. Bu da böyle yapıyor. Deve ve deve sütü içme emrine karşı tavsiyesine karşı yani Allah Resulü necis bir şey emredecek değil ya. Buna işte denir ki deve sidiğinin necis olduğunu sana kim söyledi? Kim söyledi bunu? Mutezile'ye göre serbest bunu söylemek çünkü husun kubuh diye bir kayda var. Yani husun kubuh kuralı Mutezile'nin temel kaydelerinden birisidir. Yani onlar Mutezili olmalarının sebebi budur zaten. Yani bir şeyi akıllarıyla çirkin görürler, bir şeyi akıllarıyla güzel görürler. Yani bu konuda sadece şeriat belirleyici değildir. Bir şeyi akıllarıyla çirkin görüyorlarsa o çirkindir. Allah Resulü böyle bir şeyi emretmez. Bir şeyi akıllarıyla güzel görüyorlarsa o güzeldir. Allah Resulü'ne emir gelmese bile Allah bunu emretmiştir. Muhtizde'nin kuralı bu. Bunlar işte bu yolu izlemişlerdir. Sigaraya haram demeleri de bu sebepledir. Videoya helal demeleri de bu sebepledir. Oy kullanmaya helal demeleri de bu sebepledir. Kadınların huzuruna arz etmeleri de bu sebepledir. Fıtır sadakasıyla ilgili tevilleri de bu sebepledir. Kadının yolculuğu hakkında Eveleyip gevelemeler de bu sebepledir. Yani Kur'an ve sünnetin açık nasları karşısında e, akıllarıyla başka patikalara sapmışlar. Apaçık Mahacetül Beydayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi ben sizleri gecesiyle gündüzü eşit aydınlıkta olan bir yolda bırakıyorum. Yani kimsenin bu yola fener yakmasına hacet yok veya buranın ışıklarıyla oynamaz naceti yok. Ben sizleri gecesi gündüzü eşit bir aydınlıkta bıraktım. Kim bu yoldan saparsa kendim aleyhine sapmış olur. Buyurdu. O mahacetül beyda'dan sapmışlar. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın ümmetini terk ettiği yolu bırakıp başka patikaları tutmuşlardır. Orada da kimin ayağına diken batıyor, kimisinin kafasına taş düşüyor. Evet... Ee, Bidat elini reddetmek. Bu başlığıyla bir sonraki derste devam edeceğiz Kitabul Ilim'de inşallah. Subhanallahumma bihandik ve eshedu illa ilahillan tabatikala sherikelek ve ista'fur kevetu bilek.